يا ربنا إلهمك من جسودنا أحبابنا سجنه إستغفر الله الله الله الذي لا Elhamdülillahi teâlâ ve hamdün kesîrten bihi, ve zevâlûr ve ve بئنا اضكنا هلا اضكنا اضكنا هسه قارصء اعوذ بالله من شر هذا الساعه ادو اونيكه دين الملكه ايديه اعوذ بالله من خير ديننا راي ابو بيرو بيتمو سبحانك الله هذا Neşhelü la ilahe illa ente vahdeke la şeriyye dek Estağfirullah ve nezûdur ileyim Dabdımız kabul etsin Allah'ın yetmiş günahlarını güavvetsin Bundan sonra günümüzün rızasına bir gün geçirmeyi nasil etsin Cenneti ve cefaliyle günlerinizi müşerref eylesin eden bir kulu Allah sever, terbiyesini kabul eder, günahlarını siler Fakat kul hakları silinmez Kul haklarını sahiplerine verin, üzerinize hak bırakmayın, kimsenin hakkı üzerinde kalmasın, ahirette kimse yatağınıza yakışıp da ver benim hakkımı diyemezsin, bir yalece ödeyin, ahirete hesap bırakmayın. üzerinizde namaz, oruç, ibadet borcu varsa, vakfinde kırmadığınız ilk yapmadığınız ibadetler varsa onları da ödeyin, ahirete ibadet borcuna da gitmeyin, cezalara uğramayın. Kumbacanın kanalıları taza etmeye başlayın, tutmazlığınız o uçları etmeye başlayın, vermediğiniz zikâsları hesap edin, düşünmelerin şöylece ibadet boyutudaki üzerinize bırakmayın. Devamlı ateşli gelin sabahlar akşama, hiç affetsiz bulunmayın. Zikrullah'a sandın ki zikrullah kolay ve sevabı çok olan ve değdi çok olan ve insanın kısa zamanda Rabbunun tevbiye lazım olduğu kul haline getirmeye sebep olan bir ibadet şeklidir. Onun için her gün meşgul olun, günümüzün bir zamanında rakamızın güzel cikriğine hasredin, hasredin, hasredin, hasredin, sakin temiz, terhabi yerine kapıya doğru diz çöküp aksi arzında göğdenizi yiyinarak oturursunuz. Aksi tevevlik oturmak demek zamandakinin aksine ayakları zamanda, sol çıkartarak yükerek diz çökmenin biraz şekliyle oturmak demektir. Sağdını iknafıyla otururlardır, gölgenizde yuvarlarsınız, ember ayı yirmi beş defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diye başlarsınız fikretmeye. Sonra bir fatiha içerik, üç iklası içerik okuyusunuz. Bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sezat mefettimize ve Peygamber öfetimden bize kadar tarikatlarımızın sislerlerine gelişmiş, büyüklerimize, böşüklerimize, peylerimize, şehitlerimize, hecih bu arada size şunu halka ki bizim beş tarikata bağlılığımız vardır. İmam-ı Bekra Ali Hazretlerinin zamanından beri nefsi telmek, hazirileri, küfürleri, şeriatları, sünnetleri, tarikata bu tarikata bu tarikata bu tarikata bu tarikata bu tarikata bu tarikata bu tarikata hepsinin bariz vahsı, cümleli sevgilerin sırt tıkı bir idratlardan uzak olmalıdır, takvay yolunun en sağlamları olmalarıdır. Allah da Sallâh Hazretleri o ülkelerin, o takvay yollarından, güzel yollarından bizim en yürüyüp, kapıksan uzasını kazananlardan eylesin. Tabi, zikre oturak vermiş, kendisinin bağlı olduğu bu silsimi dönememizin bir Fatiha 3'i karşı o gün geziyediriz, o mübareklerin vurduları olsun diye. Dinleki de bu taraftan herhalde bize manevi Bu manevi yerleşmenin sonunda hakikaten kendisi de bunların dinlemeklerine erdiğini görecek Allah'ın ilmiyle. Sonra gözünüz yine kapalı, tefekküre dalacaksınız. Tefekkürün çok güzel bir ibadet olduğunu söylemiştim. Böyle bir düşüneceksiniz, bölümden başında geliştirmek diyebileceksiniz. Bizim bu Aşkı tarikatımızın hali diye konu bu şeye bölümün içine rağutayı vermem, bölümle rağutak kurmak, yani bölümün nasıl olduğunu aklınızda bir şöyle düşünmek, demek görüntü etmek, tahayyül etmek demektir. Kendimizin kapat ediş şeklinde, patlayı görülüşümüzde Nefes'in herhangi bir cihanın, namazınızın, kabile gökülüşünde, kabirde emeklerin Sonra, kabirde kadar zaman yaşayacağınıza, yani kalacağınıza. Ondan sonra, bazı ı maddesin koltuğunda, kıyamet koltuğunda, nasıl kabirden kalkıp, başarılığına geçeceğine, orada ne sıkıntılarla karşılaşılacağına, sonra tesis-i Fakir-i kurulacağına, herkes hesaba çekeceğine dair, hayetleri, hadisleri hatırlarsınız. O hesapların sonunda iyilerin bir, bir tarafa çekilir, bir tarafa ayrıldığını düşünürsünüz. İkulların yüzlerinin atmak, kötü kurdaki yüzlerinin kan para olduğunu, iğnenin sevinç içinde uçarak koşarak sıra geçip kendilerine uğradıklarını o saadeti düşünürsünüz. En iyice emin de hücranını askerlerini, medanetli, pişmanlığına ağlayıp hiç beryad ederken onları sürükleyip nasıl giyenlerine artıklarına nasıl geçtiği azaklara uğradıkları düşünürsünüz. Bunları düşünürsünüz sonra nefsinize nasihat çekersiniz. Dersiniz. Ya Rabbi derimler. <gülüyor> Ey nefis, dünya hayatı boştur. Ölüm haktır. Hayat halidir. Ahiret gelecek. Bu işler olacak. Cenneti kazanmaya bak. Hayat fırsatını boşa. Geçirme. Emine gelen dükkanları kaçırma. Cehenneme düşünmek için günahlardan vazgeç. Haklı yoluna gidip iyi insan olmuyor. Nefisinde Kolay olmayan inatçı bir varlıktır. Onun islahı için tasavvuf için bir çareler meşgul olur. O çarenin en başında bu tefettür-ü mevkeden her türlü düşünen bir insanın nefisi islah olur. Kalbinin ası gider, içi durulanır, sevabı çok olur. Böylece dafettet bir yanıza iyi dermiş olması mümkün olur. Olaçtan rahatayı bekleyin, sikavvı Kimse Rabut Eylül Üçü'de dikkat edin, yani mevşidimizle aynı mecliste karşı karşıya odunmuş olduğundan bir etmek, buna da Rabut Eylül Şöyle bir terimizle Halil-i Bağdatet hocamızla, hocamızla, ben yani Hazreti hocamızla, böyle bir mübarek mecliste, biz de orada onların yatına oturmuşuz diye düşünerek, ben yani, Aziz kardeşimizde karşımıza da düşünerek, Faredin, bu bereket çeşidiyle bulunuyoruz diye göz önüne getirirsiniz. Gözümüzün bağlı olduğu kadar fizik ilerleyen bir tasır oluşumuz. Allah da herkesin sonra olmaz her şey ikmalinden dermişler yüzlerce küçük eli vasıtasıyla gönderdi, azapları hayırlarını her gözlere kavradı, bütün ortandır. İnsan o zaman korku yüzlerinden ayrıldığında çok fizyal olup yaptığı işlerin tadını doyurmuş, işi ve tabii Herakiyeler, herikette herakiyenin vazgeçilmez şartı göçü bile, sırf bile, aşk bile Resulullah'ın makamının emel'in vazifesi diye ortalığında bağlanmak süretiyle olur. Bağlılık olmadan, zengin muhabbet olmadan bir şey ansır olmaz. O bakımdan rahmetin göçüge de gayretli olur. Bu da bir vazifedir. Sırf bu vazifeli devamlı böyle üzerinde durarak saatlerle yapmak suretiyle kısa zamanlarda merak bir esimler değil. Değermişler o uzun günler bulası değil artık eski görüşürüzlerimizin. Sadece Rab'ın en düştüğü ötesi günlerinde diyebilirler. O melekesi geliştir diye çalıştırdıkları olurmuş. Bunu altımızdan çıkartmalıyız. Bununla herhal bir şey hali hasıl olacaktır. Ondan sonra daha güzel haliler kendisine açılacaktır. Değermişler Allah nasip etsin düşün ki tavsiyem kalbinde doğru başını seveyim içeri, kalbinize bakıp kalbinize iç alemesi, kapısı, penceresi gibi düşünün ki o pencerenin temin tarafı bir nur alemi boş alem, aracı alemeye kadar uzanan, uçuruz, bıdaksız, şahane, latif bir alem bir de o aleme geçtiğini düşünün Allah'ın her yerde hazır ve nazir olduğunu, şah babamızdan daha olduğunu ve onun düzgünler olduğumuzu düşünerek boyu büküp Allah'a Sessiz göçü, gök yaşı döküldü Kılık, ılık, günacafeli Yer senin, gök senin senin, her şey senin. Ben de senin bir arciz arciz Kulların tek şeyin kursunun çoktur olacak Aferin, oğulun aleyhine yardım eyle Tebrik ya bir kız Beni de seni seven Senin güzelden, sana şükreden Yolunda yürüyen Sessiz, razı olduğu kulların cümlesine Dahil eyle, yardım eyle Yardım yarattı diye Yalvarın Kur'an'a rağbutayı tarz diyoruz ki, bu da bir vazife. Onu da yaptıktan sonra, hepsini de tesbih alın, başlayın. Evvela 100 defa estağfurullah, Estağfirullah, estağfurullah diye 100 tesbih Estağfirullah diyeceksiniz. Sonra 100, La İlahi İbdallâh, La İlahi İbdallâh, diye. İlahi Sonra bin, Allah, Allah, Allah, Allah diye ve incelerini çekin. Her yüz arasında bir. İlâdî, ente, maksûdî, rızâke, maksûdî. Ya Rabbi, maksudum sensin, ben sana rızâk istiyorum, demek oluyor. Bu fikir de, içimde iyice yerleşsin, maksûdumuz Allah'ın rızasını kazanmakta. Fikirt de ondandır, derdişik de ondandır, ibadet her şey bilmek de ondandır. Biz Allah'ın rızasına talibiz, razı olsun diye yani bir yapıyoruz artık çıkarmamak şey lazım. Art niyet yoktur, kötü maksat yoktur, dünya veya bazı yoktur. Sırf Allah içindir. Herki dünya, herki ufa, herki etkin, herki her delilini, kültürünü demek için. Dünyayı düşünmez, Allah devamını düşünmez. Evet, varlığından geçer. Allah'a teslim olur. Sırf Allah razı için her şeyi, başka şey yapar değil derviş. Sonra bu Allah Allah demek. Ki bir de bitirdikten sonra bir şekilde getirirsiniz. <gülüyor> Her bir olur. Yüz defa da buyurdu Allah'ın Ahaz suresinin Besmele'yi kokursunuz. Bu fikirler bitince elinizi açarsınız, dua edersiniz. Unutmayın ki dua da ibadettir. Duanın kendisi de ibadettir. Hamas <gülüyor> gibi, Kur'an gibi dua da ibadettir. Allah dua eden kuru sever, dua etmeyen diye gazat eder istemeyen kuluna gazap eder. O ağzımız dualı olsun. Dualın çok olsun. Hazabı ve çok olsun. Dua edin yerinde, geçmişlerimizde, geçmişlerinizde. Günahlarınız olsun diye, işleriniz rastgeçsiz diye, dünyanız ayrıcağınız iyi olsun diye, dostlarımızla, arkadaşlarımıza sevgitlerinizle dua edin. Biz de hocamız olarak, kardeşiniz olarak dualdan unutmayın. Şimdi ben size zikir tedbirlerini kulağıyla dinleyin. Efendim bizim de sahabesine böyle bir kim tercih için bundan ona göre bir tercihini ediyoruz bilmeyin ya ida edil ya ida değil ya ida edil şimdi koymuşuz nereden bahsedeyim ben onun şairiyim Allahu ekseri Allah. Allah. Allah. Allah. Şimdi ağzınızı kapatıp, gözünüzü yuvarlayın. Allah demeyi içimizden sessiz, düşünür gibi devam edeceğiz. Çünkü yapın ama içimizden düşünür gibi, yanınızdaki atan üyesi. Veya bu da intişarenin kadar Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Bariyesi. İşte böyle kimsenin görmeyeceği anlamayacağı şekilde kalbinde, içinde insanın Allah demeki çok kıymetli bir fikirdir. En kat sayıları söylerken anlattığım gibi dört milyon dokunduğu bir cevabı olan bir oluyor hadislere göre. Artık bu fikirde kalbinizi çokça meşgul edin. Rahil olmayın, cahil olmayın. Yolda işte icabette, yedide, yukışa, rica dün, la türk'i din, icabette, ve la Ayetinde bildirildiği şekilde bize Halk içinde hasta olmak Halletler, ehliler makamına nail olmak Böyle olur. Biz yüksek denmenizi alıştırdık. Tanrımız daima Allah'ın fikriyle meşgul olursun. Başka şeylerde meşgul olmamasına gayret edip Tanrısınızı koruyor. Tamamdırlar ve memasette. Bunu da Sayın Aleyküm olmayacak şekilde Yapabildiğiniz kadar çok yaparsınız. Unutmayın ki dervişlik dediğimiz, bizim sizi davet ettiğimiz ve Efendimiz'e öğretmek istediğimiz diyor. Peygamber Efendimiz'in hallerine sahip olmak, yolunca yürümektir, sünnet işlemiyeye istiva etmektir. Köşitlerin vazifesi, mühürleri Peygamber Efendimiz'e istiva etmektir. O bakımda Efendimiz'in sünnetini öğrenip, yolu bir yürümeye gayret edin. Sünnette işler yapmayın. Git uzak durmaya dikkat edin. Mursatlarla bile değil azimetlerle amel etmeye niyet edin gayret edin. Namazları evvel vaktinde ve cemaat yapılmaya gayret edin. Sabah ve yansı namazlarında camide olmaya dikkat edin. Cumasızlardan olmayın. cumaları ihmal etmeyin. Sabah namazından sonra camide kalıp evvel okuyup fikir edip Kur'an okuyup ilim okuyup İşrak vakti gelinceye kadar yani gülüşün doğmasından yarım saat ile kadar en aşağı meşgul olduktan sonra kalkıp iki rekat işrak namazı kılma böyle dedin. çok sevaptır. Sabahlar öğlen arasında dokuzda mı olur, onda mı, olur, onda mı, olur, onda, mı olur, onda mı olur, öğlene 50 dakika kalın kadar bir arada dua namazı kıldır, köy sefer Akşam Akşamleyin, akşam namazının sünneti biterlikle iki rekat, dört rekat, altı rekat evvabi namazı vardır hadislerde geçiyor. Yemin derin kurdalar insanın günahı çok bile olsa, bu namazı da kılınır. Gece yatarken, az-ı abdest almak, hadis-i şerifleri bilgi veriyor. Dört dakika ve mı dersiniz, oraya abdestli yazarsınız. yazan bir çolukçuyum, gecesi melekler ibadet etmiş diye yazılırlar. Bu da çok kârtlıdır, bunu da kaçırmayın. Gece yatarken, zeyn-ı kalsın, o da çok kıymetli bir namandır. rek etâni mün ve mahdi azır yani gece din kılması süreken namaz, dünyada da dünyanın içindeki her şeyden daha ayırlıdır denilmiş oluyor hadis-i şeride. Hazreti kerşembe oruçlarına dikkat edin, eyyavu bilir oruçlarına güdavim olun. İşte aşırı çekeşli güdavim semeyesi inşallah artık ayırt edersiniz. Necebde, Şaban'da, Şevval'de, Paharrem'de oruçlarını tutarsınız. Oruçlarda çok kıymetli bir valet sevabı çoktur nefsiz terbiyeye yardımı fazladır. Artık haramlık çoksa hayır hasenat yaparsınız. Efendim, dilim öğretirsiniz, cebri maruz pekim hakkı yüker yaparsınız. Efendim, namlınız da cebriz de dine hibreti cihad edersiniz. Sevaplarınızı böylece artırmaya gayret edildiniz. Sevapları bu dünyada kazanıyor insan, ahiretin tanesi olduğundan dünya, dünyada ne gelirse ahirete onu göreceğinden, Efendim. ya, ya sinâ, Allah'tan takva üzere olur korkun, aslında ve yarına burada buradan şimdiden adrese ne hazırladığımızı bir görelim bir gözleyin dikkat edin demek oluyor yani. Vezdekullah, İzzallâhu, Allah sallimu İman, Dağmenin. Bakın kötü şeyler gönderdiğiniz, Allah her yaptığınızı biliyor, görüyor, yazdırıyor, hesabı ağır olur, cezanız olur denilmiş oluyor. O bakımdan sevaplı işlere koşturacaksınız, bir vazife bu. İkinci vazife, günahında işlerden kaçmak, takva ehli olmak, vera sahibi olmaktır. Hadislerinin de kısmında zaten, la vera erkek dendiği, vera sahibi olmanın tavsiyeyle denilmiş oldu. Günahlardan tıkildikçe kaçın, her günahdan sakının. Günahları mikrop gibi düşünün, radyasyon gibi düşünün, cislik gibi düşünün, kulaşmamağa çok ihtimam edin. Takva etli olun, Allah takva ettir. Kulları çok sever ve günah olur, Onları elde etmiştir. Üçüncü güzel video olmanızdı. Hadis-i Şerif'te, ''Levela hazrede tehlis bir mutluluk'' diye geçti. O da tersiye edilmiş oldu hadis Güzel güldü olun, kötü güldüleri atın. Hocamızın Tosavuz'u Aynak kitabını okuyun. İmam Zavuz'in İhtiyasını okuyun. Edir Üçü'nün Evinliği'ni okuyun. Kimya sahibetini okuyun. Tarikat-ı Muhammed Yedin okuyun. Güzel güldüleri alın, kötü güldüleri atın. Oldu Müslüman olmağa bakın. Çünkü güzel güldülerin sevabı çoktur. Değilir çoktur. Şimdi her biriniz bir parça bir iş idrası sosu için varlığı yapalım. Sen <gülüyor> Allahü Amin. Allah'a teselli ettiğimizden Bu ayetin kelime, Peygamber bağlananlar, Allah'a bağlamış olduklarıyla Allah'a beyat işleme bojeklerindeki ve sevabının çok olacağını yani bilinen Beygamber Efendimizle in marifet içindeler. Beygamber Efendimizle beyadet etmişler ve bağlımışlardır. Efendimizden sonra da böyle fayda ve arşivine bağlanılmıştır. Böyle sonra hasenet küstü çıktıktan sonra da asıl hadislerden olan efenin nüsüyle ve e, neşailimize birar dinle burada bağlanılmıştır. Refahi hadisine bağlanılmıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bakanının sayesinde ve bu e, şeyin yani, akil-i sayesinde, dekdatın akil-i sayesinde dekdatın onlara e, bağlamına gelmiştir. Biz de ilk hesabın merak edilimin sonunda ''İnlem-i yuvayeni unende'' ''İnlem-i yuvayeni ayetini okuyarak dekdatla kilitli tabi aynı oyununu eskiden gelir. ipade etmiş oluyordur. Bunun bahsede ifade etmediğim için, başka kişiler çıkıp, veya başka birbirinden başka birbirine gerekmektedir. Şeyler çeşitli şeylerle böyle bir şey oluyor. Efendim, sözler de söyleniyor. Bunların yanlışlığını ayetlerle, hadislerle, derdilerinde de Bu beyaz, Resulullah'a ve yapılmış beyazçilidir. Allah'a özverme demektir, Allah'a bağlanma demektir, çok şereflidir, çok bilinçidir. Onun için bu aktivistin, bu beyazınızın, bu itibarınızın, bu itibarınızın ne kadar önemli, ciddi bir iş olduğunu hiç unutmayın. Allah-u Teala Hazretleri kabul eylesin, ah yolundan ayırmasın, ah istidde dair, şükürte dair eylesin, resse ve şeylere uydurmasın bu bağları koparttırmasın, vefasız heylemesin, şeriatin ahkamıza en güzel tarzda buyunmayı onların uygulamayı nasip eylesin. Tarekatin iyice adabını öğrenip arif, davet kullar olmayı nasip eylesin. Gönlümüzü, kalbimizin nurlandırsın. İçine mahafetullahi yerleştirsin. Canlandırsın. Aşkullahi mahafetullahi yerleştirsin. Her yaptığımız işi Allah için yapan kullar olmayı nasip eylesin. Babamızı tutur olan mültsizliklerine sevdiği, razı olduğu yüzler, anlaşık kullar olarak ve kendilerine yer, yer dönen hepsi muhtemine Elbette ki İlâ Rabbize razı eden merdiyye, tek bu gibi İbadiyede, bu ve Cennet'in diye hitab-ı talibine ettiği haskullara arasında onu sizler de bizler de dahil eylesin. Cenneti ve cemalini müşeref eylesin. Kendisinden asırlarca sonra dünyaya geldiğimiz Efendimiz Muhammed'in Mustafa Hazretleri'ne bir dersi anada komşu eylesin. Cemalini de müşeref eylesin. Hümetine İlâb-ı